Bismillahirrahmanirrahim Bugün inşallah konumuz Mevlid ve Peygamberimizin doğum gecesi Biliyorsunuz bir kitap var Mevlid isminde çok işin bazılarının kafasını karıştırıyor bu yani Kur'an'ın okula bilim falan derken. inşallah ikisi bir arada yapmaya çalışacağız. Önce inşallah Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin doğum gecesini Mevlid kitabından aktarılmıştır inşallah. Şimdi biliyorsunuz bu kitap okunuyor. Tabi ağdağlı, kuyu Osmanlıca olduğu için anlam pek anlaşılmıyor. Daha ziyade okuyanların ses tonları, makamları işte insana bununla Oyalanıyorlar. <Gülüyor> Kitabın müellifi Süleyman Çelebi Hazretleri Suray İşler hakkında bilgi vereceğim inşallah. Önce Peygamber'in doğum bölümüne geliyorum o kitaptan. Şöyle buyuruyor, Amine Hatun Muhammed Anesi. Amine Hatun Emine de denilebiliyor. Fakat daha çok genelde Amire ismi kullanılıyor. Amine hatun hatun hanım kadın demektir. Amine hanım Muhammed anesi Hazreti Muhammed'in peygamberimizin annesi O Sadef'ten doğdu, o danesi. O sadeften doğdu. Burada müellif şöyle bir bizlere teşbih yani benzetme yapıyor. Hazreti Amine'yi sedefe benzetiyor sedef. Peygamberimiz de dür tanesi inci tanesiyle bezetiyor. Biliyorsunuz bazı tür balıklarda kabuğu gibi balıkların balıklarda kabuklarda yani deniz hayvanlarında içinden inci çıkıyor. Bunların kabuklarına sedef deniyor. Tabi burada Sadef kalın olarak geçiyor burada. Bunların kabuklarına Sedef deniyor. İşte bu balıklar türü balıklar kabuklu balıklar Nisan ayında deniz çıkarlar. Bunların kabuğu açılır. İçine Nisan yağmuru içine girdi mi? İçlerinde bunların inci taneri oluşuyor, oluşuyor. Bir Arısından bir şöyle bir şey buyurmuş. Hoşuma gitti benim de. Onu da aldım. Şöyle buyuruyor İnci ile sedef hakkında halkın istidadına vabesidir asarı feyiz Yok. <gülüyor> Halkın istidadına vabeste Halkın istidadına kabiliyetine bağlıdır asarı feyiz. Feyizir eserleri insanların her insanın kendi yeteneğine göre buna vabes buna bağlıdır buyuruyor. E güneş de ısı enerjisi her tarafa eşit olarak verir ama domates kızarır, ayva sararır, patlıcan kararır. Aynı şekilde bir evliyanın sohbetinde, bir peygamberin sohbetinde de o peygamber aynı sohbetini genel olarak eşit olarak yaptığı insanlara yapar ama içinden Ebu Bekir'e Sıddıklar çıkar, Ebu Ceydiler çıkar muhtemelenler. İşte Yüce Mevlamız'ın da Rabbimiz saçtığı bir feyiz vardır. Bütün alemlere saçtığı feyiz vardır. Ama ne oluyor? Demek ki her bir varlık, her bir varlık kendi istidadına, kabetine göre ondan yaralanabiliyor. Şimdi bunu şöyle bir devamında. Ebrı Nisan’dan sadev dürdane efisem yapar buraya. Ebrı Nisan’dan Nisan yağmurundan sadev kabuklu deniz hayvanları dürdane inci tanesi yaparlar diye. Efis yılan ise sem yapar, zehir yapar buraya bakınız. Yılan da her yıl Nisan ayında ağzını açar. Nisan'ın onun ağzına girir damlar. Onun içinde o zehre dönüşüyor. Yani bunu şunun için söylüyor, bu mübarek veliullah biri bunu buyuruyor. Asar-ı demek ki feyizler peygamber de gelse, kişi peygamber de görse, onun yeteneği, kabiliyeti noksansa, ondan yaralanamıyor. Burada Mevdu Mülif de bizlere şöyle yapıyor. O Sadef'ten doğdu, has ameli Sadef içinden doğdu. O dür tanesi, Peygamber burada inci tanesine belirtiyor. Çünkü Abdullah'tan oldu hamile. Has amile valimiz, annemiz, Hazreti Abdullah'tan oldu hamile. Vakti erişti, Hevtehu ve eyyamile. Hamile kaltan söyledi ya artık doğum vakti yaklaştı heftehi haftalarla yani artık aylar bitti sonra hafta indi ve yamile herken gündere indi doğum yaklaştı hem Muhammed gelmesi oldu yakın Peygamber artık dünyaya geliş takı yaklaştı çok alamette belirdi gelmedi. Peygamberimiz daha gelmeden, daha ana karındayken, çok alametler başladı belirmeye. Hem Hz. Amine Validemiz'de, hem Mekke-i hem bütün cihanda alametler belirmeye başladı. allah Teala'nın son Peygamberi, Peygamberliğin son halkısı, bütün varlıkların onun için amacıydı. Tol Rebiyül Evvel ayı nicesi, 12. gece, İsneyn gecesi. Peygamber doğumu, Rebiyül Evvel ayının içinde, 12. gece, İsneyn gecesi, parateslik gecesi. Yani pazarı, paratese bağlayan gece, tanyeri ağarmıştı, güneş doğmamıştı. Öyle bir anda, Peygamberimizin doğumu meydana geldi cemaatimiz. Basit sabahı olmuş oluyor. Dedi gördüm o Habibin anesi. Tabi daha Peygamber doğmadan artık alametler belirdi. Ya artık aylar bitti. iş haftalara indi. hafta bitti. Günlere kaldı. Derken o gece artık iş saatlere kaldı. Şu diye Hazreti Amin'e Validemiz, bir acayip dur kim? Güneş pervanesi. Birdenbire hasta amilerinin evinde, yani peygamberimizin doğduğu odada muhteremler. Peygamberimizin yaşadığı hep hala duruyor Mekke mükerreme elhamdülillah. Bir şey olmaz muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'den Medine'ye göç ederken onu Ukayil'e bıraktı. Ukayil, peygamber oğlu oluyor. Ona hibeti peygamberimiz evine giderken Ukrayb'e bir sattı başkalarına. el yerine geçti derken sonra Harun annesi Mekke'ye gitti. Onu satın aldı. Meşrede çevirdi. Şimdi kütüphane şeklinde elhamdülillah hala duruyor muhteremler. Ebi doğduğu ev sabah tepesi civarında ev aynen duruyor. Peygamber'in doğduğu oda ki o köşe o bile belirli. İşte Kegem artık doğuşu yaklaşınca odanın içinde bir nur birdenbire beliriyor. Bir acayip nur bir vakti. Bir, bir acayip, bir acayip toha bir öyle bir nur ki kim güneş pervane güneş olur onun yanında bir pervane gibi kalıyor diyor pervane. Ne de pervane muhteremler. Işıkta, lambalarda lambalardan bazen küçük bir böceklere dolaşıyor. Kelebek kanatlı. Küçücük ama yani silüsteyken biraz daha büyüğü bir hayvanat vardır, kanatlı hayvanlar vardır. Bunlar ışığa altında saldırırlar, saldırırlar, sonra bir bunlar böyle. Bak şey. diyor, evimde öyle bir nur bir den meydana geldi ki güneş onurun yanında o pervane kelebeği küçük kalıyor böyle, cansız basık kalıyor böyle. Öyle bir nur odamda belirdi. Berk uruç çıktı evimden nagihan. Berk şimşek demektir. Birden bir şimşe gibi çaktı evimden nagihan birden bire evimden dışarı çıktı, Odan dışarı çıktı. Dek nur nuruyla toldu cihan. Hasam'ın odasından başlıyor, evi kapsıyor. Berk urup hani şimşek çakar gibi şakıyor, nagihan birden bire demektir. Bir anda birdenbire... ...ta yedi kat gökleri kapsıyor... ...yersini kapsıyor... ...bir nur. Bu nur ile... ...haz tamirinin de gözünden... tabi maneviyle kaldırıldı. Nur geldiği anda... ...her şey şeffaflaştı orada. Şeffaflaştı. Duvar mubar engel kalmadı. Kenin çatı tamam engel kalmadı. Her şey gayet şeffaflaştı. Haz tamirine... ...validemiz oturdu odasından bütün yerleri gökleri nur ile gördü Gök dolu cihan hem hevaviz dışını bir döşek şimdi tabi ne lazım hazreti amile valim doğum yaklaştı yalnız hazreti amile hatun diğer kadınlar gibi doğum sancısı görmedi ama kimse hiçbir şey ona böyle. ona olmadı Hemen her bir döşecek, Hazreti Amin'e validemize bir yatak yapıldı. Odanın köşesine. Adı sündüz, döşeyen anı melek, sündüsten. Nedir sündüz? İki ipek vardır cennette. Sündüz ve istibrak denir. Sündüz, ince, çok şeffaf, yeşil, cehennet ipe. İstibrak, bunun daha kalını anlamaya geliyor. Demek ki Hazreti Amine Validemize olasının bir cennet ipeğinden sündüz denen, o gay şeffaf yeşil ipekten bir döşek yata döşeniyor. Kim bunu döşüyor? Döşeyen anı melek. Melekler. Hizmet yalakta. ya Melekler Hazreti Amine'ye hizmet ediyorlar. Neden? Kim? Resulullah gelecek. Üç alem dahi dikildi. Üç yere. O anda yeryüzüne üç alem, üç sancak dikildi. Yeryüzüne dikildi. Nereden nereye? Mar-ı iki sanın ikisi biri batıda biri doğuda. Biri tamında dikildi Kabe'nin. Biri de Kabe'nin tam üzerine dikildi üç tane nurdan sancak bunları Cebrail Selam dikti üç sancak biri doğuda nasıl sanacak? Allah bir mü? Yani o kadar muazzam bir sancak yeşil üzerinde kelimeyeşi aldığını sancak. biri doğuda, biri batıda biri de tam Kâbe'nin üzerine dikildi bildiğim anlardan ki ol halkın ve kim yakın oldu cihana gelmeyi Hasan şöyle buyuruyor ben de diyor, diğer hanımlar gibi, kadınlar gibi hiçbir belirti olmadı. Sancı olmadı. Hiçbir anameti olmadı. Ancak işte evimden nurun çıkması, bunların yerleri göktürüp kapsaması, sonra bana Cennet ipeğinden bir yatak hazırlanması ve bu arada üç alemin, üç tane de büyük manevi sancağın Doğu Batı Kabe'den dikilmesinden Anladım ki diyor, artık doğumun vakti geldi. Bu anladım diyor. İndiler gökten melekler safü saf. O anda birdenbire gökten iniyor aşağı melekler saf saf, düzenli şekilde saf saf, düzgün şekilde iniyorlar. Kabe gibi kıldılar evim tavaf. Nasıl Kabe tavaf ediliyorsa Melekler de etabımız saf tarafı dolaşmaya başladılar, bekliyorlar diyor. Her doğum bekliyor melekler de. Şimdi burası atacağım ben bu uzamasın esas doğum kışını geliyor. Birkaç atıyorumdan satır. amin eder, şu an vakt oldu tamam. tabi bu arada huri kıza geldi Amine validemize. Yine bu arada dört tane de dünya hanımı geldi peygamberimiz yanına. Biri Hazreti Havva annemiz geldi muhtemeler. Biri Hazreti Meryem. Bir Hazreti Asiye. Şu an onun zevcisi. Ama şehit gitti. O Biri de onu Hatayamadım muhtemeler. Dört kadın geldiler, kiler tanıtılar, Hazza Amine'ye, biz dediler, senin tebriye geldik, yardıma geldiler ve bu arada huri kızları geldiler, Hazza Amine valimize yardım etmeye. Kimcürlü halim nam, susadım gayet hararetten katiyi diyor. onda anda Hazza Amine'ye bazan bir hararet arzı oldu. susadı içi yandı hararetten onda sundular bir cam tolusu şerbeti hemen o anda cennetten hasta hamile bademize cennet suyu getirildi bir cam tolusu cam anlamına geliyor bardak anlamına geliyor tas anlamına geliyor yani cennet bir kabı ile kabı ile hüri kızarı hasta hamile bademize cennetin suyu getirildiler kardan ak idi ve hem soğuk idi. Tabi Mekke mükereme aşılacak, sıcak memleket. Sıcak memleket. Ne lazım orada? Soğuk su lazım. Ne diyor? Kardan ak idi. Kardan daha beyaz ve hem soğuk idi. Ne dedi? dahi Dahî şekerden yok idi. Şekerden daha tatlı. Yani şekerde olmayan başka bir tat. Tat Kardan daha beyaz, soğuk suverler. İşçimani oldu vücudum nura garg. Ya Amina al iç bin diyorlar. Kayata susamış o az O suyu içtiği anda anda oldu vücudum nura garg. Bedenim nur oldu diyor bir anlamda bak. Bedenim nur oldu dilece. Yani On Hazratinin bedeninde sanki et, kemik yirni kalmadı bu seferinde. Hazratinin o anda bedeni nur oldu. İdemedim kendimin nurdan fark. Ben neyim? Nur muyum? Neyim? Bunu ayrım yapamadım diyor. Tam bütün bedenim ondan nur kesildi. Artık doğuma yaklaştı şimdi geldi bir ak kuş o anda bir beyaz bir kuş geliyor büyük iri beyaz bir kuş geliyor kanadıyla revan arkamı sıvadı kuvvete eman kuş geliyor kanadıyla revan, revan ile gidip geç anlamına geliyor arkamı sıvadı kuvvete eman kuşlar kuş geliyor birdenbire açıyor kanadını hastamın sırtını şöyle ohşayarak geçiyor Doğulun Sultan sultanı. İşte o anda o kuş amine validemiz sırtını böyle, kanıtını böyle sıvazladığı anda doğdu o saatte o sultanı din. O anda o sultanı din. Yani din sultanı Peygamberimiz dünyaya gelince doğdum Nura gar kovdu. Semavatü zemin. Peygamber doğduğu anda Nura gar kovdu. Bütün nur kapsadı. Şamavat bütün girikaz gökleri zemin yer yüzünü her taraf nur kesili bir zamana. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri adı Cemaatimiz doğduğu zaman göbeği kesilmişti peygamberimizin. Göbeği kesilmişti. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri sünnet olmuş olarak doğdu, sünnet doğdu peygamberimiz. O anda adı Safiye validemiz peygamberin halası oluyor. O da oradaymış, bulunmuş. O şöyle buyuruyor, ben diyor doğan çürü elime aldım, yıkamak istedim. Bana bir ses geldi diyor, ya Safiye, yıkama. O tertemiz, yıkamış olarak sana geldi, bana denildi diyor, yıkayam bıraktım diyor. Ve Peygamber Aleyhisselam Hazretleri beyaz bir cennet sarılmış olarak geliyor Yani çıplak olmuyor bakmıyor. Bu Peygamberimizin özelliği. Özelliği Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin gayet şeffaf, ince, beyaz bir ipeğine sarılmış olarak, olarak göbeği kesilmiş, sürenet olmuş olarak ve yıkanmış olarak Peygamberimiz'e, dünyaya gelmiş oluyor Aleyhisselam Hazretleri. Peygamberimiz doğduğu anda hemen secdeye kapandı. Hem Peygamber secdeye kapandı, Yine Hazreti Safiye, Hazreti Şifa Hatun bir de vardı. O da oradaymış onlar. Onlar diyorlar, baktı diyorlar, hiç böyle görülmeyenin olağanüstü bir olay olduğu anda, dikkat diyor, baktı diyorlar, secdeye kapandı, bir ses çıkıyor ağzından. Kulak verdik, baktık diyorlar, şunu söylüyor. La ilahe illallah ve inni Resulullah. La ilahe La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur ve inni ben Allah resulüyim anlamı tabir Bunu söylep Peygamberi yine arkasından iki sefer ümmeti ümmeti dediğini duyduyorlar Peygamber. Ümmetim ümmetim ikisi de dediğini duyduyorlar. İşte bu terim cemaatimiz tabi Peygamber e anlatmak. Yani aslında haddimiz değil. Ne kadar anlatsak, anıtsalar, dinlesek, o kadar değil Yani peygamberimizi tanımak, bilmek de yine haddimize değil. Bir aşık kadın şöyle buyuruyor: Aşık kadın, yarısıyla Allah, seni sevmek bile haddim değil ama severim diyor. Yani peygamberi sevmek bir haddimiz değil. Bak diyor. Ama severim. Yoluna vereyim başımı, o kızı kan kanı olsun yarasa. Diyor. Yani sana kurba olayım yok. Yani peygamberimizi tanımak, tabi bilmek, sevmek alacağım haddimizi. Yani peygamberimizi hayatını, doğumunu, şunlara, bunlara böyle bir hikaye gibi dinlemek gerekiyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bütün alemlerin rahmet olarak gönderilen rehberi, önderi. Rabbimizin sevdiği, mevlaımızın Habibim dediği Peygamber'in Aleyhisselam Hazretleri. Peygamber i̇şte Peygamber'in daha doğduğu zaman iki defa ümmeti, ümmeti, ümmetim, ümmetim diye Kabirden kalktığı zaman da sürhüp de kabirle çatlayıp pekinin kabirden kalktığı zaman da ilk önce kıyametinde ilk önce Peygamberimizin kabri çatlayacak. İlk önce peygamberin kabrinden çıkacak. Hakim şeyken daha. Çıkacak. Tabi Cebrail Aleyhisselam başta bekliyor ama. Allah da Cebrail gönderecek. Ya Cebrail git. Dünyaya git. Benim Muhammed'im şaşırmasın, korkmasın şimdi birdenbire diyecek. Cebrail Aleyhisselam hemen gelecek. Peki Cebrail Aleyhisselam ölmedi mi? O da ölmüştü ama tekrar yaratıldı onlar. Tabi konuya girmeyeceğim fazla cenab Aleyhisselam dünyaya gelecek. Gelecek ama dünyayı tanıyamayacak dünyayı. Dünya başka bir dünya olmuş. Dünya büyümüş, büyümüş, büyüm. başka bir dünya olmuş. Dağ tepe yok, deniz yok, ağaç maaşı yok. Bekir, Medine, Kabe de yok. Hiçbir şey kalmamış. cenab Aleyhisselam durmadan dünyanın etrafını dönüyor. yörüngede dönüyor. Dönüyor, dönüyor. Bakacak dünyanın bir noktasından büyük bir nur çıkıyor. Göre doğru. Ha, burası diye inecek Peygamberimizin kar başına bekleyecek. Daha üfürmüyor ama sur. Üfürüm Derken sur. Derken biraz sonra Allah Allah'ın verecek. İslam aleyhisselam sur üfürüyecek. Sezebillah. Ve nüfîha fî sur. Ve nüfîhâ fî Üfürüldüğü anda yer gök sallanacak. Yer gök. Muazzam bir sarsıntı. patlama çatlama. Yer çatlayacak. İlk önce peyvelin mükabirine açılacak. Peygamberimiz sanki hafif uykuya dalmış. Hafif uykuya dalmış, uyuklama yapmış. Böyle kalkınca Peygamberimiz hafif bir sakat tozluğumuş oldu böyle. Tozluğumuş, sikirecek mi? Bakınca Peygamberimiz insan oluyor böyle insan bir daldığı zaman her iki çikilini başka de buldu mu insan bir, tabii bir şaşkınlık olur. Peygamberimiz bakacak, etrafa bakacak ne Ravza-i var ne Medine bir şey var böylece. Bir şey yok. Bir gün etrafa bakacak kimseyi görmeyince, bazen kalıp Cebra'yı görecek. Sonra Cebra'yı kardeşim, ne gün bu, ne oluyor? Ne gün bu? Ya Muhammed, işte gün kıyamet günü. Bugün mahşer kuracağı gün, bugün mahkeme kibra günü hesabını sayacak. Cebra ümmetimde oldu, ümmetim nerede? Yemin edecek vallahi ya Muhammed daha kimse kalkmadı kabirleşecek. O anda. Habele Hazreti Bekir Peygamber hemen yanında oturan kafinde. Yanında Hazreti Ömer. Onsuz Cenneti Bekir. E. Yakınlar, komşuları kalkacaklar. İşte peygamber ailesi adetleri doğduğu anda da secdeye kapandı. Ümmeti, ümmetim dedi o temizler. Ne yazık ki bize peygamberimizi tanımaktan aciz azı cemaatimiz böyle. Bak ne diyor şair değil mi? Kadın ne diyor? Yarasıyla Allah seni sevmek bile haddim değil. Ama severim. Yanıyormuş ben. İsyanımış ben. İsyanıyormuş cemaatimiz. Şimdi de adı cemaatimiz biraz şey geleceğim inşallah. Bu mevlüt meselesine biliyorsan bir kitap var. Adı Mevlüt. Aynı mesnevi tazınladır bu. Yani failatın failatın failin vezni deniyor buna. 11 heceli. Bu arzun yazılmıştır. Vezif Şerif. Nedir bu kitap? Yıldırım Beyazıt Hazretleri Osmanlı Devleti'nin padişahı Nibolu Savaşlığına girecek giderken çıkmışken Allah-u Teala'ya vaat ediyor. Ya Rabbi ben bu savaşı kazanırsam Bursa'ya 20 tane mescit yapacağım diyor. 25 tane Bursa'ya diyor. Allah'ın izniyle Nibolu Savaşlığı karşılar vardı. Birkaç devlet vardı orada. Elhamdülillah savaşı kazandı. Kâhimet malları bu şeye geldi. Dedi ki ben Allah Teala vadim var. Kese bilmiyormuş. Bursa'ya 20 tane mehcil yaptıracağım, Ne yapayım? Yerini tespitin istiyor. Bunun üzerine damadı Emin Sultan Hazretleri onun damadı o Aslı Buhara kendisi. Aslı Buharalı ama peygamber neslinden ama kendisi. Neslinden o Medine Münebri'e gelmiş. Peygamber aşkı yanmış. Medine'ye gelmiş. Amacı Medine'ye yerleşmek. Meleğiyleşmek böyle, böyle. böyle. Aynı o mehsene karnı gibi böyle. Yana yana böyle. Ağlıyor ağlıyor böyle. Gözüne yakışıyor. Aka aka. Medine'ye geliyor. Ravza'ya geliyor. Peygamber'in kabri başına gidiyor. Ya Allah Artık cennet mi artık. Kavuştu ya Resulullah. Tabi onları görüyoruz onları. Böyle. Kavuştu Resulullah artık. O kadar bir şeyken Peygamber'e buyuruyor ki onda hemen kabri şerifinde. Sen burada durma, çık git buradan tabi yanıyor eşi ne edeyim ya Resulallah Allah sana bir nur verecek nuru takip et git o an tabi aşk rüsbü yana yana çıkıyordan Nur nuru önünde gidiyor gidiyor işte Bursa'ya geliyor tabi o zaman kutbiyet Bursa'da Osmanlılar'da İslam yükseliş dönemi İslam'ın adalet dönemi İslam'ın en güçlü uygandığı zamanlar onun için hep kutuplar var Bursa'da anda Türkiye'de yani. Bu tabii oradan bu şey gönderiliyor. Sonra Emustan'ın kızı evlendi bu. Bu olay da tabii çok enteresan bir şey bunlar ama kimin okunuyor tabii. İşte Yıldırım Bey Hazretleri savaştan dönünce topluyor alimleri, hocaları, alimleri topluyor. Benim Allahu Teala vaadim var. Bursa'ya 20 tane mehcet yapacağım. Nerede yapalım? Yerin tespitini istiyor. Damadı kalkıyor emsazetleri, sultanım babacığım. Bursa'nın diyor böyle fazla meşk ihtiyacı mescitlere meşkilere yeterli şu anda. Bursa ihtiyacı Cuma kılacak büyük bir cami talebi Bursa'nın diyor. Yani, cuma kullanabilecek, için alabilecek büyük bir cami ihtiyacı var Bursa'nın. Bunu yapsan bunun yerine daha iyi olur. Ama Allah Teala benim vaadim var bu şekilde kolay var diyor. 20 tane kubbe yaparsın diyor. Her kubbe meşkine geçer. Yani kubbele birleştirilir. 25'li bir arada olur diye belirleyeceğim. Olur mu? İtiraf olur diyor onlar. Burası yapılıyor. İşte Yıldırım Hazretleri, Aziz Cemaatimiz hatta ilk cuma da orada sonuncu oba kıldırdı muhtemelen. Yani o dönem Bursa evlilerin büyüklerinin böyle toplandığı bir yer. Karnışlığa kardeş. Ki sonuncu oba Ekmek yaparmış fırınında ama bilinmiyor. Merkebi varmış Evet satıyor matı iş şey yapıyor bu şekilde. Tabi Bursa'daki o büyük cami, asıl ismi Camii Kebir deniyor o zamanlar. Şul cami deniyor tabi. Bu cami bitince Cuma namazında, Cuma günü açılışı yapılacak. Tabi şimdi hutbeyi kim okuyacak, Cuma'yı kim kılacak? Şimdi padişah Yıldırım Hazretleri şöyle düşmeyene taşınıyor. Bunu en ehil damadı Emusul görüyor. En layık olarak. Onu çağırıyor. diye ilk cumana masajına zen hutbesini oku. Ben özür dilerim diyor. Mazını gör beni. Ben bunu yapamayacağım. Neden? Benden daha üstüne var burada diyor. Kim var daha üstüne burada? Kim var? İşte, ama sır söylememen gerek yok. Madem padişahım emriyle söyle bakalım deyince tabi bu sırrı açıklıyor. Somuncu Ova diyor. Benden daha üstüne diyor. Aslında kutup oymuş o, o dönemde. Tabi bunun üzerine Somuncu Ova Hazretlerine pahalıçlara emir verince Euristan ah diyor emir ah yaktın beni diyor. Tabi duramaz orada bir hastalar orada. Halk üç beş üçlü. İlk işte hutbe okudu Cuma hutbesini. Ulu Camii. Ee, neydi o? Oz konusu Fatih Şerif'in tefsiriydi konu. Onu yaptı gale. Fatih Şerif bir başlamış okudu, bir tefsirini yaptı. Yani kısaca öz olarak bir mealini verdi. Pek tabi. Tekrar Fatih okudu, ikinci tefsirine geçti. İlmi Saibün Nahiv deniyor. O kurallara göre. Tekrar okudu işte Bedi Beyimle görüşülme bugüne göre, şu ilme, bu ilme göre Altıncı anlamını bir Emir Hüsnü anladı. Yedinci tefsirinde bir anladı Muhtemelen Efendi. Öyle bir Muhtemelen Hazretleri. Hazretleri. Sonra bu Ulu Cami'ye şimdi tabi imam için gerekli, devamlı. imam gerekiyor. Kim olacak bu, bu? İşte Padişahın tasvibiyle Emir Hüsnü Hazretleri'nin talebesi vardı. Süleyman Şerif Hazretleri. Evde yazan yani böyle. Emir talebesi talebesiyle kendisi. Emir Sultan Hazretleri'nin böyle teşvikiyle ve onun sultana bildirmesiyle kusulan tasvibiyle Süleyman Çelebi Hazretleri Ulu camiye imam tayin edildi. Kolay imam o camiye diyelim mu Cemaat yarısı evliya. Ya. Kalın hepsi alim ama. Padişah o namaz kılacak, kılacak orada. Yani cemaat yarısı evliya cemaatın. İmam kolay mı oraya? Kolay bir tabi. İşte Yıl Emin Hazretleri'nin böyle teşvik etmesiyle İmam olduğu Süleyman Hazretleri Bursa Ulu Camii'ne Sonra tabi Süleyman Çileb Hazretleri Bursa Ulu Camii İmam ama Emin Üstad'ın tabi feyiz almış o da ama o da aşikandan aşik o, da. o da peygamber aşikından kendisi Böyle boşluğun insan değil. Orada mihraba geçen kişi kendisi de. Bu Peygamberimizin ile ilgili bir kitap yazmaya karar veriyor. Bunu diyor, şiir şeklinde yazayım da okuması akıcı olsun, kolay olsun diyor. İs'an-ı Mesnebi tarzında failatın failatın failin vezni deniyor. 11 heceli o Vezinde o aruz ile mevdin yazıyor ve ulu camide peygamberimizin bir doğum gecesinde ilk bunu kendi okuyor camide. Cemaat ben arz diye böyle bir kitap yazdım, bu okuyacağım diyor. Tabii makamda diye okumuyor ama makamla değil, böyle kısa şeklinde tabii kendi yazdığı için gayet güzelce okunuyor ve orada cemaat bunu çok bilinçliyorlar. Benim sonra bunu sonra Ulu Cami'de peygamberimizin her doğum okunması orada adet haline getiriliyor. Yalnız Ulu Cami'de ama Bursa'da. Derken Bursa'ya bu yayılıyor. Tabi zaman zaman Türkiye'de, başka bir dünyada bu. Yani Türkiye mahsulu bu. Yani Türk olduğu için de okunuyor Türk okunuyor. Yalnız şimdi bunu tabi ...bazı sakıncalarda var mı... ...acaba azı cemaat miyiz? İşte şunu söyleyelim... ...aşağı yukarı bundan... ...600 yıl önce yazıldı bu... ...mevlid yazıldı... Yani Peygamberimize de aşağı yukarı... ...8 asır sonra yazıldı... ...mevlid-i şerif yazıldı... ...mevlid kitabı... ...bir insanın yazdığı kitap... ...şunu bile bakalım... ...yani evliya da olsa... ...aşık da olsa... ...alim de olsa kim olsa olsun... Bu Melik kitabı bir insanın yazdığı kitaptır. Ehl-i sünnet ve cemaat inancına göre yalnız Kur'an okunmasına sevap verilir. Bir kimse Kur'an-ı Kerim'in anlamını bilsin bilmesin, bir insan Kur'an'dan neresi okursa okursun, her haberini sevap alır. Hatta bir gün şöyle bir münah tartışma olmuş iki kişi arasında. alimin bir şöyle itiraza bulunmuş yani demek tam alim değilmiş de, efendim demiş bir kimse demiş, Kur'an-ı Kerim'in anlamını bilinmeden okursa, e bununla sebep olur mu? diye itiraza bulunuyor bir tartışma konu olunca orada bulunan bir muhtemiz daha diyor ki sen diyor hastalandığın zaman hekime gidiyor musun doktora? gidiyorum Peki, ilaç veriyor mu? veriyor ilaçtıranı diyor, biliyor musun muhtebiyatını? E, bilmiyorum. içiyoruz içiyoruz. Şifa buluyor musun? Buluyorum diyor. Bak. İstep kuramda bak muhteremler. Evet, günümüzde öğlen mesela doktora gidiyoruz. 3 i̇şte tane yine, 5 tane yine, 10 tane 20 tane, Şurada şunlar bunlar. Ama niye bilmiyoruz bunları? Ne var ki? Doktorun tavsiye üzerine belirli vakitede kişiyi alıyoruz, şifa buluyoruz. İşte aynı Kuran'da böyle buyurmaktır. Yani. Okunduğu zamanlar yeter ki Allah için ihlas oku, sami oku diyor. O etkisini yapar, benden de yapar böyle diyor. Şimdi demek ki bir kimse anlamını bilsin, bilmesin bir kişi ihlas samimiyetiyle Allah kelam Kuran'ı neresi okursa okursun. İhlası biliyor. O anki yirmi okusun. Mesela alıyor. Bir de allah Teala'nın esma hüsnası vardır. İsimler Mevlamızın. Bir de bunların zikrinde tekrarında sevap vardır. Mesela kişi oturur Allah, Allah der Celaluhu'ya. İster ya hay, ya latif, ya kerim, ya rahman, ya rahim. Kişi bunları tekrarlarsa bunlara zikir denir işte. İster kelime-i tevhid. La ilahe illallah, la ilahe illallah. İster tesbih hamd, bir bi hamdihi gibi, bunlar gibi, bunların her okunuşunda ibadettir bunlar. Yani bunların aslı ibadettir. Bunun okun başında sevap verilir. Bunun dışında, bir kimse Peygamberimizin, Aleyhisselam Hazretleri'nin hadislerini bile sırf ibadet okursa, sevap olmuyor. Ancak ilim okuyacak bunlara. Okuyacak böylece. Bunun için demek ki bir insanın yazdığı kitabı okumak ibadet değil Hocam Hatemiz. Ancak ilim için ondan fiyat okunabilir. Bunun için efendim işte annemin ruhuna mühid okutacağım. E nedir mühid? Hüsnü amaç Hazretleri. Yunus Emre gibi. Belki Yunus Emre'nin daha üstünde olabilirim yazdığı bir şiir kitabıdır, kitabıdır. Bunun okunması ibadet değildir yani. İbadet değildir. Ancak tabii ne olur? Kur'an ağırlıklı olur. Ya yani Kur'an fazla olur da bir de arada insanlara böyle bir dinlendirme için, feyiz için işte mevcutten bazı parçalar, bazı ilahiler bunlar söylenebilir, bu olabilir. Ama direkt yalnız mevcut okumak ibadet değil muhteremdir. İnsan kelamıdır, onu bir insan yazmıştır Peygamberimizden çok bunu yazmıştır, o ibadet olmaz tabii. Ve de şu var, bir de mevut okumasında bazı kural okumuştan sonra gelenler. gelendir. da okumuştlar, mevutun şu şu böyle okuracak. Bir okuma bakayım, mevut yanık eksik kaldı. Vay sen sen Kur'an başlı okuyor musun? Yine kuralı var, Peygamberin doğum anında ayağa kalkma bakınız, ayağa kalkma. Bir gün bir evde. Beylül Cemiyeti vardı. Oradayız. Bir yaşlı ayaktan rahatsız biri vardı. O kişiyi farz namazını oturarak yerde kıldı bakın. Kim sonra neye kalktı demedi bakınız. Farz namazını cemaate kılındı. Oturarak kıldı. Kim sonra ayağa kalk demedi bence. Ama aminatının sonunda ayağa kalkma gelince tuttuğumuz zor ayağa kaldırırlar. Hele biri kalkmasın bakalım. Nedir bu muhteremler? İşte bidat bulmaktadır. Yani dinde kural koyma bakınız. Allah'ın emrinden Peygamber Sünnet'in dışında dinde bir kural koymak, böyle katı kural koymak, devamlı azıdan bir kural koymak, bunlar bidattır bundan böyle şey. Efendim diyor işte bazıları, Peygamber'e saygıdan kalkıyoruz diyor o anda. Bunu tabi Allah söylüyor. Anlamaz bir anlamını da. Güzel ama azı İslam'ın saygı duruşu var mı İslam'da? Yok değil mi? Yok, o Hele katı kurallar var bak. Kıble dönecek. Elini namaza elleri bağlayacak. E kim koymuş bunları böyle? Kim bu koymuş bunları? İşte aziz cemaatimiz, yani dinimizin astığını gerçekten bilmemize gerekiyor böyle. Tamam. Kitap bak güzelce bak. Ben onu şey anlatım burada, anlatımını. Ama yaralanılır böyle. Diye kitaptan farkı yoktur fark yoktur. Ondan yayarlanılır. Ama böyle ibadet olamaz bu. Böyle katı kuralları olamaz bunların. <Gülüyor> Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti'nin adı cemaatimiz Alemlere rahmet Peygamber Aleyhisselam'a dedir. Alemlere rahmet Peygamber Aleyhisselam'a dedir. Nedir rahmet? Herkes yaralanıyor işte böyle. Herkes yaralanıyor. Gökten yağmurun yağması, güneşi açması nedir? Bir rahmet gibi. Eki oluyor, bitki oluyor, rızık oluyor. Bundan kafir de yaralanıyor bundan. Hatta günümüzde nimetin daha büyüğünden İnanmayanlar daha çok yararlanıyorlar. Der. Bazıları bunlara emreniyor. bazı Müslümanlar da. Bak şunlara diyor bak. Abdest yok. Namaz yok. Efendim yarışıplak vaziyetinde. Kişiler bak nasıl lüs refah yaşıyorlar diyorlar. Allah biliyor ki bunlar hakkında Kur'an-ı Kerim'inde. Bismillah. Külü ve temettevü kalilen innekü müjimûn yiyin bakalım, inanmayanlar yiyin bakalım ve temette'u betalan, yaralan bak düğünün metelerinden ama kalilen az bir zaman için az bir zaman için bak, az bir zaman için nasıl az bir zaman için? insan ömrü belirli en çoğu diyelim, yüz sene en uzunlu, yüz sene ömür diyelim Zaten bunun bir kısmı çocuklukta geçiyor. Çocukluk bilmiyor, bir şey bilmiyor. Bir kısmı işte işinde geçiyor, uykuda geçiyor, yemede geçiyor, şurada geçiyor, burada geçiyor. Zaten sonra hastalık, ihtiyarlık, işe fatalanan insan. Demek ki öbür aleme bakarak, o aleme bakarak, dünyadaki yüz sene bile ömür olsa, dedir, çok az. Çok az. Bela Veyla buyuruyor, ''İnnekü mücmun'' Size mücim derseniz, ve yulün yemi ezilil ve olsun yazıklar olsun, kimlere? İşte o güne yalanlayanlara. Ahmet yalanlı yazıklar olsun evlâtım. Bu iş azıcama onlara aldanmamak gerekiyor. Aldanmaları bir fırsat veriyor. Yiğin işin bakalım. Hepsi burada ama, hepsi burada. artı bir şey yok, hepsi burada. İşte yapacağım aziz demir, ne yapalım inşaatla? Allah'ın kitabına saralım. Peygamberimizin sünnetine sarılalım. İnşallah Peygamberimiz Aleyhisselam çalışalım sevmeye de çalışalım. Tırabilici. Peki nasıl Peygamberimiz Sihir Aleyhisselam Hazretleri? Bir insan neyi çok severse onu çok anar. Anar çok bir şekilde böyle. İşte Peygamberimiz hep aramıza konuşsak, evimizde, dışarıda, hep evime konuşsak, bir araya gelince... O zaman peygamber sevgisi inşallah gönümüze yerleşir. İşin ne yapıyoruz değil mi? Hele bazı kişiler kişi bir kişi beş bir araya geliyorlar. Efendim işte maç şöyle oldu böyle oldu şu puan aldı bu puan aldı bu puan aldı. Yani i̇şinde gücünde yolda bir araya geliyorlar maç maç maç maç maç perest nasıl bir puan perest Bu da bir maç perestlik olmuş sanırım böyle. Futbol perest olmuş sanırım ya sana ne alemin alemi top vurmuş dedim ya. Sana ne be böylece? Bakıyorsun, duyuyoruz tabii. Görmüyorum ben, duyuyoruz. Efendim işte, baş başlamaların önce, o var ya tarafta denen böyle aşırılar, bir böyle şey gibi bakıyor birine, karşıdan böyle, Ha Yunan, bulga yavuk yavuk yavuk Ya ne oluyorsun sen be? Senin komşun bu kardeşin, din kardeşin senin bu be böylece. Ne o tarafta ayrı takım tutuyormuş, birbirine hafif, bir düşman gibi bakıyorlar Yürüyecekler böyle şey. birlerinde birbirlerinde topalar vurma öldürmeler oluyor bunları. Peki ne işin bunlar bunu yapıyorlar? Geçen bir aklıma geldi adı cemaatini, şirketin gibi düşündü. Duyuyorum. Bilmiyorum, yapıyorum konuyu da bazı futbolcu transfer oluyor bak futbolcular. Bak futbolcu bir takımdan öbür takıma geçiyor bakınız. Demek ki o takımda oynayan futbolcu onlar o tarafta değil de bakımdan onlar çok tutkunluk bunlara böylece. yani o takımda oynayan futbolcular takımına gibi bağımlı değil onlar böyle diyediği an zaman menfaatine geldim çıkarına geldi mi takım bırak baş takım gidebiliyor onlar bu şekilde böylece ama belirde zavallı taraftalar birbirini yiyorlar bunlar böyle birbirini yiyorlar o kazan bu böyle Ertan böylece e adı cemaatimiz peygamber sevmek bir kısa anlayın inşallah ben de yoruldum bir genç Peygamber rüyasını görmek istiyormuş. Genç. Peygamber tabii az çok seviyor Aleyhisselam Hazretleri'ni. E, yaşama çalışıyor. Peygamber'in rüyasını Peygamber görmek istiyormuş rüyasında. Tabi oraya gidiyor. Buraya ne yapayım? İşte şu doğayı oku, şu savaşı oku, şunu oku, şunu oku. Oluyor mu? Olmuyor tabi Olmaz tabi olmuyor tabi. Göremiyor ama. Göremiyor, göremiyor. Sonunda bir gerçek hal sahibi alimi buluyor. Hal, ehli hal deniyor onlara. Manevete olan bir alim buluyor. Ona diyor, hocam ben de çok dualar okudum. Çok istihar namazı kıldım. Şunu şunu yaptım. Niçin yaptım bunları? İşte Resulullah'ı rüyamda görmek istiyorum. Ahşıkım ona. Yarın diyor bu iş duale olmaz. Peki nasıl olacak bu iş? Bu işin diye kolay var diyor. Ne yapacağım? Akşam yemeğini çok tuzlu diye yemek diyor. Akşam yemeğinde bol tuz serp diyor. Doldur tuzu diyor. Çorbana yemene diyor. Tuzlu yemek ediyor ye Sonra su içmeden yat diyor. Su içmeden yat diyor. Başlık okuma gerek yok diyor. Rüyanı peynir görürsün diyor. Bu kişi seviliyor. Kolay bir şey eve gidiyor. Hanımlar gel bakalım çorban yeme. Al diyor tuzluyu. Başlık tuzlu içersin. Ne yapıyorsun hanım? Sen bakalım diyor. Tudup açıyor bunlara. tut su yiyor bunları. Su içmeye yatıyor. Ama gene peygamber veremiyor İslam'a. Sabah gidiyor alime. Hocam ben yine göremedim ama. Hiç görmedin mi? Gördüm hep su gördüm yanımda diyor. <gülüyor> i̇şte diyor. Bak bir için diyor su suda yanınca nasıl su yürüyordu görüyorsun diyor. Bak. Tam, tam. Yani bu bir gerçek vakti aslında madem. Hepimiz bunu yaparız böylece. İşte Peygamberimiz rüyamda görmek için ne yapayım ne yapayım, araştır bakın böylece. Bak ne diyor? İçin su su de yanıcı diyor. Nasıl görebiliyorsun diyor? Eğer işin Peygamber aşe yansa, onda görürsün bir muhteremdir. Lillah Fatih.